Biz, biz yaptık biz ettik. yapma sakın öyle şey. Bak resul ne diyor? Bana üç, şey, üç şeyi sevdim demiyor. Sevdirildi diyor. Sevdirildi. İyilikler olduğu vakitte hayırlar. Bunu hakka yüklememiz lazım gelir. Şer olursa. Bu da haktandır ama. Hayre ve şerremin allah Teala. Fakat onu nefsimize yüklemek lazım gelir. Kulluğun terbiyesi icabatı budur. Mesela kötülük yapan bir adam ne yaptın? Allah yaptırır dememeli. Ayıptır. Esasında hak yaptırmıştır. Çünkü kul kasif Allah haliktir. Allah dilemezse o kula yaptırmaz onu. O layık olur o günaha, irtikab eder, kisveder, Allah da halk eder ve nara mahkum eder onu. Layık olmazsa bazı kulları vardır, günah yapmak isterler de Allah onlara günah işletmez. Ona tevfik-i Rabbani derler akaitte, itikat fasıllarında yani.